Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasında bugün Alak suresinin tefsirine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alak suresini Kur'an'ın ilk inen suresi olarak kabul edenlere göre bu ayette Kur'an'da ahiret hayatına dikkat çekmek üzere inmiş ilk ayet olup bir uyarı olarak dünya hayatının geçiciliğini, sonunda herkesin hesap için mutlaka Allah'ın huzuruna getirileceğini, bu sebeple azgınlık ve taşkınlıklardan sakınılması ve ahiret hayatı için hazırlık yapılması gerektiğini hatırlatmaktadır. Daha sonra inen birçok ayette, ahiret hayatının varlığı kesin ve net bir şekilde açıklanarak iman esaslarından biri olduğu ortaya konmuş, dünyada yapılan iyi veya kötü işlerin, Orda hesabının sorulup karşılığının verileceği, iyilerin ödüllendirileceği, kötülerin cezalandırılacağı haber verilmiştir. Bizim tercih ettiğimiz meale göre, 8. ayet, önceki iki ayetle bağlantılı olup elindekini kendine ait sanan, Allah'ın gerçek sahip ve malik olduğu bilincinden yoksun bulunan, bu yüzden böbürlenen, azıp sapan insana karşı bir uyarıdır. 9-14 Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu ayetler, Hz. Peygamber'e hitap ederek, onun ve müminlerin Kabe önünde namaz kılmalarını engellemeye kalkışan Ebu Cehil'e karşı bir eleştiri ve uyarıdır. Ancak bunları genel anlamda bütün insanlık için bir uyarı olarak değerlendirmek daha uygun olur. Zira ayetlerin içeriği dikkate alındığında, burada, belli tarihsel kişi ve olayların ötesine uzanılarak her dönemde görülen ve dinin sosyal hayatı, iyilik, hak ve adalet ilkeleri yönünde şekillendirme işlevini engellemek isteyen bütün zorbaların eleştirildiği ve insanlığın onlara karşı uyarıldığı anlaşılmaktadır. 11-12. ayetler ise hem kendisi doğru yolda olan hem de başkalarına Allah'a saygılı olmayı ve sorumluluk şuuru içerisinde bulunmayı emreden bir kimsenin... ibadetten veya dinin emirlerini yerine getirmekten engellenmesinin... kesinlikle yanlış ve haksız olduğunu ifade eder. 15-16 ''Perçeminden yakalayacağız'' sözü, mecazi bir ifade olup... onu tutup cehenneme atacağız, yüzünü kara çıkaracağız yüzünü damgalayacağız, alçaltacağız gibi değişik şekillerde açıklanmıştır. Kendini kendine yeterli gördüğü için azgınlık eden ve Allah'ın kullarının ibadet etmelerine, dinin emirlerini yerine getirmelerine engel olan kişinin imtihan gereği bir süre veya dünya hayatı boyunca serbest bırakılsa da sonunda bir gün gelip yakasına yapışılacağı, hak ettiği cezayı göreceği bildirilmektedir. Ayette bu cezanın, Dünyada mı yoksa ahirette mi verileceğine dair bir açıklama yapılmadığına göre her ikisini de kapsadığı düşünülebilir. Nitekim Ebu Cehil ve benzerleri, Müslümanlar karşısındaki yenilgileri ve tükenişleriyle bu dünyada cezalarını görmüşlerdir. Ayrıca ahirette de cezalandırılacakları birçok ayette haber verilmektedir. 17-19 Kurultay diye çevirdiğimiz nadi kelimesi bir konuda istişare etmek üzere toplanmak anlamına gelen nedve kökünden türemiş olup kurultayda bir araya gelen heyeti ifade eder. Cahiliye döneminde Mekke'de bu tür toplantıların yapıldığı yere Darun Nedve denilirdi. Zebaniler diye çevirdiğimiz zebaniye kelimesi ise itmek, savmak anlamına gelen zeben kelimesinden türemiş Çoğul bir isim olup azap meleklerini ifade eder. Rivayete göre Resulullah İbrahim'in makamında namaz kılarken Ebu Cehil, ''Ben sana namaz kılma demedim mi?'' diyerek onu tehdit edip engellemek istemiş. Hazreti Peygamber de ona sert bir şekilde karşılık vermişti. Ebu Cehil, ''Sen beni neyle tehdit ediyorsun? Vallahi ben bu vadide adamları en çok olan kimseyim.'' demiş bunun üzerine bu ayetler inmiştir. Allah Teala ''O hemen kurultayını çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız.'' buyurarak, Hz. Peygamber'e meydan okuyan Ebu Cehil'in aczini ortaya koymak istemiştir. Nitekim Ebu Cehil bu ayetleri dinlediği halde, kötü niyetini gerçekleştirme yönünde herhangi bir teşebbüste bulunmaya cesaret edememiştir. 19. ayette tekrarlanan, ''Hayır, anlamındaki kella edatı da o azgın insanın Hz. Peygamber'e kötülük etmek üzere taraftarlarını çağırmaya asla cesaret edemeyeceğini gösterir. Burada Resulullah'a böyle azgın Allah ve Peygamber tanımaz kimseye boyun eğmemesi namaz kılmaya ve secde etmeye devam ederek Allah'a yakınlaşma gayretlerini sürdürmesi emredilmiştir. Şüphe yok ki Allah'a yaklaşmak onun emirlerine itaat etmekle ve bu itaatin en anlamlı ifadesi olan secde ile mümkündür. Nitekim Hz. Peygamber, kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdede bulunduğu andır buyurmuştur. Kur'an yolu, Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızda bugün Alak suresinin tefsirini sizlerle paylaştık. Yarın Kadr suresiyle devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an yolu